Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılır. Merhaba açık radyo dinleyicileri. Bugün ise hem market tavukları hem tropik meyvelerden bahsedeceğim Andrew Wesley araştırmacı gazeteci Gıda konusunda uzman bir kişi EcoStorm adında araştırmacı bir şirketin de kurucusu Ekolojist dergisinin de eski editörlerinden bir tane bir kitabı çıkmış Gıdanın Ekolojist Rehberi diye İngilizce Ekolojist Guide to Food 2014'te yayınlanmış bu kitapta endüstriyel üretimden, tropik meyvelerden, sebzelerden vesaire bahsediyor. Bahsettiği bir diğer konuda et ve tavuk ürünleri. Market tavuklarının bizi nasıl hasta ettiğinin peşinde haber yapıyor uzun süredir. Sadece bizi hasta etmekle de kalmıyor tabii kümes hayvanlarının kesimhanelerinde çalışan ve çoğunluğu göçmen olan işçileri de hasta ediyor bu durum. Niye diyeceksiniz çünkü ölümüne çalışıyorlar makinaymış gibi davranılıyor kendilerine Bu işçilerin çoğu da göçmen olduğu için İngilizce bilmedikleri için de gidecek başka bir yerleri yok Kolay iş bulamıyorlar terk edemiyorlar buldukları işi Bazı işe geliyor bir gün ve vardiyanın olmadığını kaldırıldığını öğreniyorlar Uzaklardan geldikleri için de hemen evlerine gidemiyorlar oturup kantinde veya dışarıda sokakta diğer vardiyayı beklemek zorunda kalıyorlar. Dondurulmuş ürünlerle çalışanlar buz gibi donu çözülmemiş ürünlere dokunarak çalıştıkları için sürekli hastalar. Bir dondurucuların olduğu yerle sıcak fırın gibi yerler arasında mekik dokuyorlar. Bir oraya gidiyorlar bir buraya gidiyorlar. Sıcakta terleyip soğukta da donuyorlar. Dolayısıyla çok sık hasta da oluyorlar. Kıyafetlerini değiştirecekleri bir alan da yok. Hasta oldular diyelim ki doktora gitmek istiyorlar. Doktora gitmek için e, firma diyor ki bağlı olduğun şirkete git e, oradan izin al. O şirkette diyor ki e, iki ay önceden bana haber ver diyor. Düşünsenize hasta oluyorsunuz ve şirket size diyor ki e, iki ay önceden bana haber ver. E, ne kadar saçma ve zor bir durum. E, bu böyle devam edip duruyor. E, bunun da en önemli e, kaynağı marketler. Marketler bu üreticileri, üreticilerde de çalışanlarını suistimal edip duruyorlar. E, bizi niye hasta ediyor bu e, market tavukları? Hayvanlara çok fazla antibiyotik verdiklerini hep duyuyoruz. Antibiyotik kalıntısı bağırsak florasını e, değiştiriyor. O yüzden konuştuğum doktorlar e, bağırsakların kendilerini onarmaları için bugünlerde hastalara Paça, ilik, probiyotik öneriyorlar. Bunlar tamir edeceymiş. Bu antibiyotik kalıntıları insan vücudunda antibiyotiklere dirençli bakterilerin gelişmesine, alerjiye ve hatta kullanım miktarına bağlı, bağlı olarak ölümlere de neden olabiliyor. Guardian gazetesinde bir röportaj yapmışlar. Klinik danışman Alan Johnson'la. Alan Johnson da diyor ki eskiden yeni yeni bir sürü antibiyotik piyasaya çıkıyordu. Dolayısıyla bu direnç sorunu ortada yoktu. Ancak eskisi kadar yeni antibiyotik piyasaya sürülmüyor. İlaç firmaları kalp gibi kronik hastalıkların ilaçlarına daha fazla yatırım yapmaya başlamışlar. Niye? Çünkü daha karlı. Eski antibiyotiklerin direncinin kırılması ve yerine de yeni antibiyotiklerin konulmaması sorunuyla baş başayız. Modern ilaçların insanları enfeksiyona karşı daha zayıf hale getirdikleri de söyleniyor. Kanser hastaları bu durumdan daha müzdarip. Vücut direnci daha düşük, iğnelerden, sondalardan giren mikroplardan, virüslerden çok etkileniyorlar. Şimdi ortada bir mektup var, ilginç bir mektup. Bu mektubu yazanlar da bir trilyondan fazla kazancı elinde tutan yatırımcı bir grup... E, ve bunlar e, önde gelen fast food e, firmalarına, publara, restoran zincirlerine mektup yazıyorlar. E, bu mektupta da şunu söylüyorlar. Büyükbaş ve kümes hayvanlarında kullanılan e, antibiyotik miktarının tehlikeli bir boyutta olduğunu ve bunu azaltmalarını e, ve bu konuda önlemler almalarını istiyorlar. Bu yatırım şirketleri de etkili et ve küme hayvanlarıyla birlikte alınan antibiyotiklerden ötürü antibiyotiklere direnç geliştirdiğimiz ve lazım olduğunda da antibiyotiklerin işe e, yaramadığını söylüyorlar bu mektupta. Şimdi yatırımcılar niye böyle bir mektup yazsın diye düşündüm ve yatırımcıların kim olduğuna baktım. Mektuba imza atanlar 3 e, tane büyük yatırımcı firma. Bir tanesi Aviva Yatırımcılar şirketi. Diğeri Starlight e, Emeklilik Şirketi ve bir diğeri de Color Capital diye bir şirket. Starlight şirketini hiç duymamıştım. Sitesine baktım nedir, kimdir diye. E, İskoç menşeli bir firmaya da kurum. 200 binden fazla üyesi var, e, 200'den fazla çalışanı var emeklilik şirketi. Bir diğer yatırımcı kalır kapitalde. Onun da kim olduğuna baktım. O da özel yatırımcılara sermaye sağlıyor. Aviva yatırımcıları da zaten günlük hayatta daha fazla duyuyoruz. Bu şirketlerin yazdığı mektuptan ee, tüketicilerin e, bu konudaki hassasiyetinin arttığından e, ve bunun da şirketlerin karlılığını olumsuz yönde etkileyeceğinden bahsediliyor. E, medyada çıkan haberler e, ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları e, üreticilere e, tepkileri arttırıyor. E, şirketlerin değeri ve yatırımcıların e, karları da düşüyor. Yani biraz e, karlılık açısından yaklaşmışlar. E, bu mektuba... Ee, McDonald's ve Domino's Pizza'dan cevap gelmiş ve bu konuda önlemler almaya başladıklarını belirtmişler. Ee, Türkiye'de nedir diye şöyle bir e, baktım. Ee, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bilgi almaya çalıştım. Ee, çok da kolay değil. Bilgi almam için dilekçe yazmam ve çok uzun beklemem e, gerekiyordu. Ee, onu da göze alarak e, kimden bilgi alacağımı Sormak için telefonlar açtım e, ve her telefon açtığım kişi çok da bilmediğini söyledi e, ve e, konuyu memurlara sorduğumda niye aradığımı ve e, nasıl bir bilgi almak istediğimi e, bu memurlar e, denetimlerin çok sık yapıldığından e, ama daha fazla da konuşamayacaklarından bahsediyorlar. Çünkü memurlar e, ve bir yasaya tabiiler. Dolayısıyla e, bilgi, hakkı, bilgi edinme hakkı olmamıza rağmen onlar bu bilgiyi veremiyor. E, bir memur tavukların çok sıkı denetlendiğini ve güvenli olduğunu ama medyanın bazen abartılı haberler e, yaptığını söyledi. E, peki dedim Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde denetimler daha e, sıkı. Ee, ...niye böyle bağımsız araştırmalar yapılsın ve bu konuda kamuoyu oluşturulsun değil mi? Yani durup dururken medyada da bu haberler çıkmıyor herhalde. Ee, bu konuda da e, söyleyebilecekleri çok fazla bir şey yoktu. E, denetim yapılıyor olabilir, evet kabul ediyorum. E, ama hayvanlara verilen antibiyotik oranı yasal da olsa çok yüksek. Bunlar en nihayetinde endüstriyel üretime göre hesaptanmış sınırlar... Ve tavuk üreticileri bu sınırın altında kalıyorsa sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Hatta sağlıklı ve doğal tavuk üreten küçük işletmeler bu sınırlara göre standardın dışında kalıyor. Dolayısıyla asıl e, belge alması gerekenler e, güvenilir belgesi belki de bunların dışında kalıyor. Aramalarım taramalarım sonucu bakanlıktan çok da bilgi e, alamadım yani. E, bir e, müzik arası verelim. Sonra konuya devam edelim. Maybe check my mailbox See if I can read the screen Then I heard a click The stage door lock I knew just what that meant I'm gonna have to walk around the block If I wanna get in a wristband, my man You got to have a wristband If you don't have a wristband, my man You don't get through the door Man, my man, you got to have it. Like merhaba tekrar açık radyo dinleyicileri e, müzik arasından önce et ve tavuk ürünlerindeki yüksek antibiyotik miktarlarından bahsettim. E, hayvanlardaki hastalıkları önlemek için yüksek dozda kullanılan bu antibiyotikler bizi de hasta ediyorlar. Antibiyotiklere direncimizi arttırdığı için antibiyotikler işe yaramamaya başlıyor. Üç tane de yatırımcı firmadan bahsetmiştim. Üretici firmalara, fast food zincirlerine, restoranlara, publara bu konuda iyileştirme yaparlarsa karlılıklarının artacağı konusunda mektuplar yazıyorlar. Andrew Wesley araştırmacı gazeteci bu konuda çalışmaları var. Gıda konusunda uzman. EcoStorm adında ee, araştırmacı bir şirketin kurucusu ekolojist dergisinde eski editörlerinden gıdanın ekolojist rehberi adında bir kitabı var 2014'te çıkmış. Kitabın ön sözünde de şöyle söylüyor, eğer bu kitabı okuyorsanız muhtemelen gelişmiş bir ülkede yaşıyorsunuzdur. Yiyecek ve içecekler de boldur, çeşit de çoktur. Bu çeşitlilik endüstriyel üretimin sonucu olan bir çeşitlilik. Endüstriyel üretimin sonucunda küçük çiftlikler, topluluklar, çeşitlilik, biyolojik çeşitlilik, ekosistem, insan hakları yok olmaya mahkum. Daha önceki programlardan birinde Antik Gelecek Ladak'ı işlemiştik. Ladak Himalayalar'da bir yer. Kendine yeten bir toplumken Batılıların empoze ettiği gelişmişlik hastalığına yakalanıyordu. Şehirleşmeyle ve endüstriyel üretimle birlikte hem fakirleşiyor hem de değerlerini kaybetmeye başlıyordu. Evet, endüstriyel üretimle birlikte... Hem topluluk olmayı hem değerleri hem de kendimize yetmeyi kaybetmeye başlıyoruz. Andrew Wesley'in Gıdanın Ekolojist Rehberi kitabında baktım 6 bölüm var. Meyveler, sebzeler, et ve balık, süt ve süt ürünleri, bakkal ve içecekler diye ayırmış bu bölümleri. Meyve bölümünün çoğu tropik meyveleri anlatıyor. Ee, örneğin muz muz da tropik meyvelerden bir tanesi ee, muz dünyanın en sevdiği meyvelerden yıllık e, korkunç bir para harcanıyor on milyardan fazla harcanıyormuş muz yemek için ee, ki ucuzlaşmış hali bu ee, guatemala ve dominik cumhuriyeti gibi yerlerde muz üretimi gittikçe kötüleşiyor ee, marketler ucuz almak için tabi savaşıyorlar üretiyorlar ee, Dolayısıyla üreticiler de şartlarını işçiler açısından ve çevre açısından daha da kötüleştiriyorlar Kullanılan tarım ilaçları var bol miktarda Su havzaları kirleniyor Çalışanların karşılaştığı insanlık dışı muamele Alt alta konduğunda insan muzdan soğuyor Şimdi hani bir yesen mi yemesen mi diye düşünür oldum Adil ticaret sertifikasına sahip bir muz çiftliğinde çalışan Emanuel Odig günde 8 saat çalışmak için bir sözleşme imzalamış. Adil ticaret olduğu için bu sözleşmeleri yapıyorlar. Ama çalışma saatlerine baktığımızda sabah 6'da başlıyor akşam 5'e kadar çalışıyor. Fazla mesaileri de ödenmiyor. Ve 11 senedir bu ülkede çalışmasına rağmen e, hala kaçak işçi statüsünde sosyal hakları da tahmin edebileceğiniz gibi yok. Jean-Louis Monet e, yine Dominik Cumhuriyeti'nde çalışan işçilerden biri. Haiti'den göçmüş. E, de Haiti'de dünyanın en yoksul yerlerinden biri. 14 yaşından beri burada 30 seneden beri de muz çiftliklerinde çalışıyor ve o da hala kaçak işçi ve onun da sosyal hakları yok. Düşünsenize 30 seneden beri muz çiftliğinde dünyanın en sevdiği e, meyvelerden e, birini toplamak için çalışıyorsunuz e, muzdan soğursunuz tabii ki de. Latin Amerika veya başka yerden yediğimiz tüm tropikal meyveler buna benzer hikayelerle doldular. Bir diğer meyve de ananas. Ananas yetiştirilen yerlerde muzdan çok farklı değiller. Yine işçiler en kötü koşullarda çalışıyorlar. Üretim alanı çevreye zarar veriyor. Yapılan kampanyalar çevre ve işçilerin koşullarını iyileştirmeye çalışıyor ama yetersiz kalıyorlar. Ananasların %75'i Costa Rika'dan geliyor. İşçiler yaşamlarını idame ettirecek maaşın yarısını alıyorlar. Haftada 80 saat çalışıyorlar. İşçiler hem güneşe hem de sağanak yağışa maruzlar Koruyucu hiçbir şeyleri yok Güneş olduğunda da veya yağmurdan da sığınacakları hiçbir yer yok Gece de çalışıyorlar Gece yetersiz bir ışıkta çalışıyorlar karanlık Bazen yılan sokmaları oluyor görmüyorlar çünkü yılanları da ee, ...ve ölümcülü olabiliyor... ...zehirli tarım e, ilaçları da... ...deri ve e, gözlerinde... ...hasara neden oluyor... ...erkeklerde kısırlık saptanmış... E, ...sakat doğum oranları var... ...stres, psikolojik bozukluklarda... E, ...sıkça görülen şeylerden... E, ...çalışanların... ...yüzde yetmişi Nikaragua'dan geliyor... ...vizeleri yok, resmi evrakları da yok... E, Çevre için de e, sorunlar var. Ormansızlaşma, su kaynaklarının kirlenmesi, toprak kaybı gibi önemli problemler sayılabilinir. E, 2011'de Birleşmiş Milletler e, üreticileri ve sivil toplum kuruluşlarına hadi diyor sorumlu e, ananas üretim ve ticareti yapalım. Sorumlu değil de sorumlu yapalım. E, Platform ilk başta iyi başlıyor, çevre odaklı oluyor, i̇şte kendi aralarında dayanışma yapıyorlar. Fakat bir müddet sonra sivil toplum örgütleri anlıyor ki aslında platform bir kamuflaj, ihracatı devam ettirmek için ve çalışmalara devam etmiyorlar. Yine de sendikalar ve sivil toplum kuruluşları bu konuların iyileştirilmesi için. Birleşmiş Milletler'den bağımsız çalışmalara devam ediyorlar. Yine burada baş sorumlu marketler diyelim. Marketler ellerindeki gücü suistimal ediyorlar. Bunu yaparken de rekabet ve tüketici memnuniyeti gerekçelerini kullanıyorlar. Ne kadar ucuza satarlarsa o kadar tüketici çekeceklerini düşünüyorlar. Biz bu tüketicilere... Bize düşen şu olabilir, tropikal meyveler yerine lokal meyveler alabiliriz, yemiyoruz demek yerine. Zaten Latin Amerika menşe ile muzlar biliyorsunuz kol kadar ve eski tatları yok, saman gibi çocukluğumuzda tanıştığımız gerçek muz tadını bunlarda bulmak çok mümkün değil. Alanyamuzu var daha küçük ve daha lezzetli biraz daha pahalı olabilir fiyatlarına bakmadım kıyaslamadım ee, ama böyle bir çözüm olabilir ya da her dönem e, muz e, yemeyebiliriz e, mevsimine göre hareket edebiliriz. E, muz ve e, ananastan sonra Andrew Wesley yine tropik bir meyve olan mangoyu da e, araştırmış. Mango en çok Güney Afrika, Brezilya, Ekvator, Costa Rica ve Peru'da yetiştiriliyor. En büyük alıcıları da tabii şaşırtıcı değil Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri. Ee, Avrupa ülkelerinin özellikle meyve üretiminden kaçındığını çünkü karsız olduğunu, çok fazla fire verdiğini biliyorum. Ee, Peru'da mango ihracat ürünü her yıl yetiştirilen 300 bin ton mango deniz aşırı ülkelere gönderiliyor. Somo diye bir firma var ee, Hollanda kökenli. Avrupa'nın en bildik ve yaygın marketleriyle çalışan. Üç Peru şirketinde bir araştırma yapıyor. İncelemelerde bulunuyor. Ee, uzun çalışma saatleri, yetersiz ücretler, sağlıksız çalışma koşulları ile ilgili e, bir araştırma. Ve bunların hepsiyle de karşılaşıyor tabii ki de. Ee, Yine işçilerden birisi olan Oktavya ile de görüşüyorlar. Tüm yıl çalışmasına rağmen sadece 2-3 ay önce sözleşmesi yapılmış. 2 haftada bir 100 dolar alıyor. Bazen mesaisini yazıyorlar bazen yazmıyorlar. Onu da bazen ödüyorlar bazen ödemiyorlar. Huan ee, e, bir de şöyle bir bilgi veriyor Huan adında birisi e, 2005 yılında çalıştığı zaman e, saate göre ücret alıyorlarmış ne kadar çalışıyorlarsa gerçi hani mesailerini almıyorlar ama olsun şimdi ise parça başına dönülmüş e, dayılar var e, veya işte başılar mı diyelim e, günlük parça hedefini belirliyorlar e, diyelim ki 90 hedefi koyuyorlar 90 kutu onu yapmak için epey bir çalışıyorlar. 90'a ulaştıkları zaman bu sefer diyorlar ki 90 değil de hedefiniz 120 oldu. 8 saatte de bu hedeflere ulaşmak hiç mümkün değil. 8 saati aşan çalışmaya da ücret ödenmiyor. Sabah 6'da başlıyorlar. Akşam 7'ye kadar 90 kutuyu 120 kutuyu tamamlamaya çalışıyorlar. Peki durum böyleyken çözüm ne? Etik meyve var mı? Alternatifler neler olabilir? Meyveyi yemeği bırakmak bir çözüm olabilir ama besin kaynağında önemli bir yer tutuyor ve kimsenin de bırakacağını düşünmüyorum tropik meyve yemeği. Ama şu olabilir mesela. Meyve suları var işte tropikal meyve suları belki hani e, tüketiciler onları en azından e, tüketmeyi bırakırlar veya üzerinde e, yerel üreticilerden e, veya işte yakın coğrafi bölgelerden e, toplanmış meyvelerle yapılmış meyve sularını e, tercih edebilirler. Çünkü öyle meyve suyu markaları da var görüyorum diyor ki işte Bursa'nın şeftalisi doğruysa tabii e, veya işte meyve Malatya'nın kayısı işte şuranın e, Antalya'nın portakalı e, böyle yerlerden gelenler daha yakın e, mil olduğu için e, daha az seyahat ettiği için bu meyveler tercih edilebilirler. Üstelik e, lokal üreticileri de yerel üreticileri de desteklemiş oluruz. Ee, tüketicilerin farkında olması e, gereken e, bazı hususlar var Türkiye'de bunlar çok konuşulmuyor Mesela meyve üretiminde yaklaşık 400 liray ilaç e, bir kullanılıyormuş ya karıştırılarak ya da, ee, tek tek ee, endüstri her ne kadar asgari e, kalıntıdan e, bu zirai ilaçlardan arınmadan bahsetse de hepsi kanserojen bunların hani ne kadarı uçabilir ne kadarı yok olabilir ee, bir de şöyle bir şey gözlemledim ee, insanlar Türkiye'de e, diyet yaptıkları zaman lıkır lıkır meyve suyu içiyorlar fakat bunların hepsi aroma gerçek meyve suyu da değil ...meyve tozu aroması kullanılıyor... Ve şeker yani hem diyet yapıp hem de nasıl meyve suyu içilir ve nasıl bunun farkında olmaz insanlar o da ayrı bir sorun. Günde bir litre içiyorum diyen insanlar var doğumdan sonra veya çok kilo aldıktan sonra işte sabahleyin enerji kazanmak istiyorum diyenler var. Ama şekeri aldıktan sonra o enerji çok çabuk da düşebiliyor yine şeker ihtiyacına da yol açabiliyor. Yani biz tüketicilere de artık bilmek ve farkında olmak adına çok iş düşüyor. Bu kadar da Google varken bu kadar ortalıkta bilgi varken e, niye bunları bilmiyoruz e, ona da hayret ediyorum. Yani illaki e, ana akım medyada bunların söylenmesi ve lobi yapılması gerekiyor herhalde. Ee, ama bize de düşen iş çok ee, adil ticaret e, bir çözüm gibi gözüküyor adil ticaret e, etiketli ürünleri almak ama demin örneğini verdiğim gibi adil ticaret çiftliğinde çalışan işçilerde mesailerini almıyorlar göya sözleşmeleri var ee, ve adil ticaret söylemi başka bir açıdan da doğru olmayabilir. Çünkü rafa gelinceye kadar arada pek çok aracı var ve ne olup bittiğini, çalışana, toprağa nasıl davranıldığını bu aracılardan ötürü de bilmiyoruz. Zinciri takip ettiğinizde bir yerde bilgiyi kaybediyorsunuz. Ee, çok da üreticilerin veya marketlerin umrunda olmayabiliyor. Bir tanesi dediği zaman işte biz çalışanlara adil davranıyoruz veya çevreye e, markette bunu böyle kabul edip tüketicilere böyle yansıtabiliyor. E, bu meyvelerin doğal ilaçlamayla yetiştirilmesi e, çalışanlara adil davranması ve çevreyi istimal etmemesi lazım. E, bu konularda biraz uyanık olmamız lazım. E, bu şirkette meyveler bir tane şirket var tedarikçisiyle arada aracı olmadan çalışıyor. Dolayısıyla süreçleri daha iyi kontrol altında tutabiliyor. Deniz aşırı meyvelerle bir dikkat etmek lazım. Burada yetişmeyen Türkiye'de lokal üreticilerin meyvelerini yemek iyi bir çözüm. Hani Bunu tekrar düşünüyorum. ...söyleme zorunluluğunu hissettim. Her ne kadar meyve ihracatı... ...gelişmekte olan ülkelerde... ...yoksullara bir iş kapısı gibi gözükse de... ...yoksulluktan da... ...kurtulamıyorlar. Ve insan haklarından uzak... ...koşullarda çalışıyorlar. O yüzden... Bilmiyorum ya. Yani ananas yemesek de olur diye düşünüyorum. Diğer programlarda da tavuk ve meyve ile başladığımız bu seriye süt ve süt ürünleri ve sebzelerle devam edeceğiz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ömer'e de kumanda da çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım... Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyılar